Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Mecnunum Leyla'mı buldun Güzel bu nasıl sevdaymış Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Mecnunum Leyla'mı buldun Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atamıyorum Satam dedim satamıyor. Akşam sabah yatamıyom Güzel bu nasıl sevdaymış Sen dedim atılmıyor satam dedim saçılmıyor gece gündüz yatılmıyor güzel buna nasıl sevdayım mı? Gözyaşımı man eyledin Aklım fikrim say eyledin. Şukur ve temin Güzel bu nasıl sevdaymış Gözyaşımı da eyledin Ahtı gözü yaş eyledin Verme perişan eyledin. Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Akşam sabah yazılmıyor. Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atam Saatim yatamıyor, gece gündüz yatamıyor, güzel bunasın sevdayım. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Güç iş bir Harika. Emir nasılsın? İyiyim çok şükür. Ya Güzel geçiyor her şey. Kiz sizlerle olmaktan inanılmaz derecede keyifli ve mutluyum. Öyle. Biz her de zaman, de zaman biz mutluyuz. Sen bizim enerji kaynağı teşekkür, <gülüyor> <Çok> teşekkür ederim. <gülüyor> evet evet Aysun hocam. Cengiz'ciğim bizim e, rahmetli Turan abi de yani böyle türkü okurken onun o türkülerden aldığı keyif Biraz ben şey... O, o e, enerji yani, var onunla. Evet. Böyle şeylerinde sanki biraz Turan <gülüyor> abiyi de görüyorum. Evet. Rahmet Can'la. Ama ikinci güfte de sanki biraz evet. sözleri karıştırdım. Evet, evet, Harmanladığın evet. gibi. Oldu oldu. Olur. Onu de yapıyoruz <gülüyor> zamanında. Ece yenik düştüm <gülüyor> <gülüyor> biraz. İyi yazdın ama. Rahmet tecrüben var o yüzden. Ama o da güzel bir tecrüben var. Güzel ama. bir yeteneş. E, evet. Ece Hanım'dan yenik düştüm. Gözyaşım umman eyledi diyorum. Bence sahne de yap da e burada yapma. Evet hocam <gülüyor> evet. <gülüyor> bir yan, çünkü bir yanda durursam Ama hani dedim Durmadın iyi oldu. Toparladı, evet, toparladın. Hocam. Bu da Çok bir, bir, de. bir lazım. De. bunu alkışlamak ee, lazım. E, hakikaten. özel evet. bir şey. O anda yazdık. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Eee Alicem hangi tondan Niye okudu? Yani bir biton üstten okuyabilirdi. Fadiyz okusaydı daha parlak olabilirdi. Çok daha iyi olur. Çok pes ve enerjisi düşük ah, kalacak. Aynı şeydir. Yani aynı bir Fadiyz'dan şey. duyabilirsek, bir Fadiyz almanla hani şunu demek istiyorum. Emir, Emir Tarla Ot, sen de yani, Türkiye'ye göre akordunu belirlemezsin. Bazı evet, Türkleri Fadiyz'dan söylersin. Bazısını mi'den, evet, evet, evet. bazısını re'den söylersin. Bazısını Solden söylersin. O ses sende var ama parça dar ve küçükse tizleşmen gerekir. Büyük ve genişse pesleşmen gerekir. Evet hocam. Yani e, sana bu pes kaldı. Kesinlikle. kesinlikle. Yani enerjisi yani. de düştü türkünün. Kesinlikle. Bir de hocam, hadi çok kesik okudun sonlarını. Evet, hadi bir deneyelim. Kesinlikle. Evet hadi bir deneyelim. Beni dertten derde saldın şu gönlümü nasıl çaldın Mecun'unun evet. Leyla'mı bu? Güzel bu nasıl sevgayız. Gördün mü? Güzel. Şimdi bu... bir de şeylerin devam ediyor güne. Nasıl diyeceğine nasıl diyorsun. Evet. O S Güzel ve Z. Nasıl nasıl? Nasıl? S. S. Hocam aslında çalıştım geçen hafta söylemiştiniz. Ama söylemiş bu değiliz. sahneden kalma bir S, alışkanlık S, S, S. sende. Bir de evet, çalışırız beraber. Şimdi o Karadeniz türkülerinde var. Cümle sonlarında da harfleri yutuyorsun. En son mesela. Kesin Söyleyeceğin kesin, harf yok. Kesin. Evet. Evet. Yani kesik, ke kesik, kesik, kesik söylüyorsun. Cümle sonlarında o en son harfi yuttuğunda biz ne dediğini anlamıyoruz. Şiiri anlamıyoruz. Hı hı. Onlara da dikkat et. Tamam Güzeldin. Hocam. Türkülerin hamburgerisin sen. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. böyle değil mi öyle? Değil mi öyle? bunlar <gülüyor> sonra. Ama biz lahmacun seviyoruz. Acılı falan <gülüyor> Emir Altınbaş alkışlıyoruz onu. Emir, emir evet, bravo.